Allahu Teala Hmin Shaitan Rabbil Alamin Ve Salatu Ve Salama Alla Ve Ala Alehi Ve Sahib Yijmaein Rabbi Şahli Sadrı Ve Yicerli Emri Ve Hlu Min Lisanı Yfkhu Wqolı Rabbı Zidni Alma Rabbı Yicer Ve Tağser Rabbı Tanm Bil Khayır Cümleten hepinize Akşam Sevgili Öğrenciler. Bu haftaki konumuz, kadınların erkeklere imamlığı hakkındaki bir hadis ve tahlili olacaktır. İkinci bölümde ise, e, halk arasında meşhur olan rivayetlerin durumu ile alakalı Keşf-ül Hafa isimli eser ve e, ilgili metinler hakkında olacaktır. Tabi e, bu haftaki konumuz da e, biraz uzun olduğu için, hem teknik olarak hem usul açısından hem tarihsel açıdan mesele bakmamız gerektiğini e, uygula, uygulama açısından belki biraz daha e, uzun sürede olacaktır. <gülüyor> evet kadınların erkeklere imamlığı hakkındaki hadise geçmeden önce bazı usulara e, işaret bilgiler fayda var. E, özellikle e, bu rivayet ya da Rivayet üzerinden yapılan pek çok yorumlarda e, bundan e, birkaç sene öncesinde yani bundan en azından 7-8 sene öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir faaliyette e, bir kadının e, aralarında erkeklerin de bulunduğu e, bir cemaati imam olduğundan hareket ederek e, bu hadis edildi. Bu e, üzerinde çalıştığımız hadis o olaydan dolayı değil, aksine tam olayın tevafuk ettiği ortamda e, görevinin deyim yerindeyse icra etmiştir. Evet, bazı İslami kaynaklarda Ümmü Baraka isminde bir sahabiye hanımın aralarında erkeğin de bulunduğu bir cemaate yani ev halkına namaz kıldırması için Hazreti Peygamber tarafından imam olarak tayin edildiğine, ve kendisine ayrıca bir erkek müezzin görevlendirildiğini dair bir rivayet sıkılırlar. Gerek geçmişte, gerekse günümüzde bazı ilim adamları bu tek rivayeti esas alarak kadının da aralarında erkeğe morumlu bir cemaate imam olabileceği görüşünü ileri sürmektedirler. Bu hem geçmişte olmuştur hem de günümüzde. Ancak bu görüş sahipleri haberin rivayet değerini ki bir rivayet değerden kastımız da şudur. E, hadis usulünde Kullanılan temel kriterler esas alınmak suretiyle o rivayetin Hz. Peygamber'e aidiyetinin e, ya da ilgili şahsa aidiyetinin tespiti konusundaki kriterlerdir. Dolayısıyla e, hem isnat yönünden hem metin yönünden. Ancak bu görüş sahipleri haberin rivayet değerini bilhassa isnat açısından sorgulamamışlar ve rivayeti İslam tarihinde gerçekleşmiş bir olay olarak değerlendirmişlerdir. İşte bu yazıda söz konusu rivayet, bilhassa esna çerçevesinde ele alınmış ve İslami bir görüşe mesleğine teşkil etmeyeceği tetkik edilmiştir. Evet, ilgili metnimiz burada. Daha önce e, bahsedeceğiz. Şimdi e, İbn-i ki vefat tarihi burada 230. Ettebakatul Kübra adlı eserinden zikreden bu rivayette, Ümmü Baraka isminde sahabiye bir hanım hakkında şu rivayet nakledilir. Senete yaranın rabiler El-Fadır bin Lükeyn, el bin Abdu Abdullah bin Cümeyi, ve Nesli, Ümmü Baraka bin Abdullah bin El-Haris Resulullah kendisini ziyaret ederdi. Yani Ümmü Baraka ismindeki sahabi bir kadını Hazreti Peygamber e ziyaret edermiş. Ve ona eşşehide derdi. Ümmü Baraka Kur'an'ı hıfzetmişti. Hazreti Peygamber Bedir gazvesine çıkacağı zaman Ümmü Baraka Hazreti Peygamber'e bana izin ver de seninle beraber gaziye gideyim ve yarallarınızı tedavi edip hastalarınıza bakayım. Belki de Allah bana şehadeti nasip eder. Dermiş. Resulullah da ona şüphesiz Allah sana şehadeti nasip edecektir. Buyurdu. Hazreti Peygamber ona eşşehide derdi. Nebi Aleyhisselam ehli darına imam olmasını emretmişti. Onun bir müezzini vardı. Tabi ilgili rivayetin Geçtiği kaynaklara biraz sonra bakacağız. Ümmü Baraka Ömer'in halifeliği döneminde müteber kölesi ve cariyesi tarafından bu olarak öldürülüncaya kadar el darına imam oldu. Ömer'e Ümmü Baraka'yı kölesinin ve cariyesini boğarak öldürüldükleri ve kaçtıkları bildirildi. Her ikisi yakalanarak asıldılar. Medine'de ilk defa aslanlar oldular. Ömer de Resulullah haydin gidip şehideyi ziyaret edelim derken doğru söylemiş dedi. Şeklinde yer alan, kaynaklarda yer alan bir rivayet var. Şimdi rivayete bakacak olursak, bu müezzinin erkek ve yaşlı birisi olduğu belirtilmektedir. Ki burada e, kaynağımız, e, kütüb içerisindeki e, kaynaklardan olan Ebu Davud'un sünnende yer almaktadır. Evet, metnin tamamı ise, e, ondan daha önce olan İbn-i Saad'ın Ettebağatül zikredilmiştir. İşte yukarıdaki rivayet ilk zikredildiği kaynak olması hasebiyle alıntı yaptığımız kitabın haricinde yani yine Sa'dın Etbakatul Kübra isimli eserin haricinde isimleri aşağıda zikredeceğimiz tabakat, hadis, tefsir, fıkıh ve tahric türü eserlerde de kaydedilmektedir. Adı geçen rivayette İslam'ın ilk dönemlerinde kadın toplum içerisindeki statüsü hakkında bir kadının savaşa katılması savaşta hemşerilik yaparak geri hizmetlerde bulunması gibi bazı neticeler çıkarılabilir. Yani mesela siz böyle bir rivayete baktığınız zaman bu rivayetten e, netice yani hüküm olarak bir kadının savaşa katıldığı, savaşta hemşerilik yaparak geri hizmetlerde bulunduğu gibi neticeler çıkarabilirsiniz. Bununla beraber rivayeti okuyan birisinin dikkatini ilk celbedecek ve aklına takılacak mesele bir kadının aralarında erkeğinle bulunduğu bir cemaate namaz kıldırmasıdır. Yani hemen hemen bu rivayeti okuyan birisinin aklına ilk gelebilecek olan şey bu yukarıda belirttiğimiz hususların dışında aralarında erkeğin de bulunduğu bir cemaate imam olduğuna dair bir bilgi. Kadının İslam'ın ilk dönemlerinde savaşa katılması veya savaşta hemşerilik yapması doğal görülmekle beraber aralarında erkeğin de bulunduğu bir cemaate namaz kıldırması için imam olması elbette haritle karşılanacaktır. Hatta bu görevin bizzat Hz. Peygamber'in izniyle gerçekleştirilmesi meselenin ilginçliğini daha da artıracaktır. Zira günümüze kadar devam eden uygulamalara ve dini metinlerde zikredilen haberlere göre bir kadının böylesi bir görevde bulunması mümkün değildir. Dolayısıyla gerek hadis kaynaklarında gerekse tabakat kitaplarında yer alan bu bilginin ne derece önem arz ettiği ortadadır. Şimdi konuya e, kısmen de olsa bir giriş yaparak e, bu meseleyi e, hafızalarımızda e, yer ettirmemiz gerekiyor. Ve hem klasik dönemden hem de günümüz açısından bu meseleye bak, bakacak olursak. Bilindiği üzere modernizmin ki burada esas e, nokta şurası modernizm. modernizmi ve modern düşüncenin etkisiyle pek çok son iyi problem Müslümanların karşısına çıkarılmaktadır. Modernizmin en temel kriterlerinden olan eşitlik ilkesi, ve buna bağlı olarak kadın erkek eşitliği problemi İslam toplumlarında sır, sır tartışılan veya tartıştırılan meselelerdendi. Müslümanların dünyaya kendilerini kabul ettirmede ki esasını kabul ettirmeleri de gerekmiyor. Metodolojik açıdan yani yöntem bilimi açısından kısmen başarı sağlayamadıklarını düşündüğüm hususların başında kadın erkek eşitliği veya eşitsizliği meselesi gelmektedir. Çünkü eşitlik kavramının bir problem olarak İslam'da bulunmadığı, böylesi bir problemin zaten 1400 sene önce İslam'ın gönderilmesiyle halledildiği sempozyumlarda, konferanslarda, yazılı ve görsel yayınlarla sürekli dile getirilmeye çalışılmaktadır. Bahsedilen konuların delilleri de tabiatıyla İslami eserlerden, Kur'an'dan, sünnetten, hadislerden ve İslam alimlerinin içtihatlarından bol bol örnek verilerek gösterilmektedir. Yani mesela, Eşitlik meselesi. Zaten İslam'da eşitlik vardı. Dolayısıyla İslam'da eşitlik olunca, yani kadın erkeğe eşitliği vardı. Demek suretiyle Müslümanların, Müslüman entelektüleri ve Müslüman aydınların kendilerini haklı gösterme noktasında dini kaynaklardan, işte hadis, terfsir, fıkı, kelam her neyse, oralardan hareket ederek bu türce Fransalar'a başvurmaktadırlar. İşte bu yazının ana hedefi hem ülkemizde hem de Müslüman olmayan ülkelerde, Müslümanlar tarafından yapılan çalışmalarda bilhassa kadın erkek eşitliği bağlamında İslam'ın kadına verdiği değeri ispat etmek için hüccet gösterilen bu kelimenin altına çizerim. hüccet gösterir yani kesin delil olarak gösteriliyor yukarıda zikrettiğimiz rivayeti ve onun isnat değerini tetkik etmektir burada fıkhı bir mesele üzerine tartışmak değil esasında fıkha mesnet teşkil eden ya da e, probleme imhal belgesine mesne teşkil eden bir rivayetin e, değerinin yani hem isnat yönünden hadis usulü yani rivayet kriterlerine göre hem isnat değerinin hem de metin değerinin olup olmadığını test etmektir. Rivayete öne çıkarılan ve üzerinde tartışılan mesele şudur. Aralarında bir erkek müezzinin ve bir erkek de bulunduğu bir cemaate yani ki buradaki cemaatten kasıt ev halkı olarak ifade ediliyor. Namaz kaldırılması için Ümmü Varaka isminde sahabiye bir kadının bizzat Hazreti Peygamber etrafından imam olarak tayin edilmesidir. Gerçi söz konusu rivayet, geçmişte de kısmen tartışılmış, ancak İslami gelenekte böylesine bir uygulama hem yaygın olmadığı, hem de isnat kriterlerine de uygun bulunmadığı için itibar görmemiş, sadece kitapların satırları arasında bir bilgi olarak yerini almıştır. Ne var ki kadının erkeklere imamlığı meselesinin, Günümüzde ve, ve Türkiye'de şimdi çok tartışılmaması veya çok fazla dikkate almaması kısa bir zaman sonra bu konunun gündeme gelmeyeceği anlamına gelmemektedir diye bir öngörüde bulunmaktayız. Nitekim bu e, 2002 senesindeki e, yapılan çalışmalarda da buna benzer şeyler vardı. Çünkü genelde İslam dünyasının özellikle Türkiye'de dini ve sosyal boyutuyla hıza küreselleşme kısacına girmesi Modernizmin dinde reform dediği, dini yani İslam'ı sekülerleştirme çabalarına gittikçe hız kazanmaya devam etmesi, bilhassa Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımı öncesi veya muhtemel katılımıyla dini uygulamalarda bazı yeni reformların, düzenlemelerin gündeme getiriliyor olması, kadının erkeklere de namazda imamlık yapabileceği konusunun tartışmaya açılabileceğinin bazı işaretlerini göstermektedir ki, bu yaklaşık bundan 10 sene kadar önce, bu tartışmalar vardı ve düzenlemeler de yapılmaktaydı. Nitekim Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımıyla ile ilgili olarak Avrupa Birliği Komisyonu'nun tarafından 06 2004 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme raporunda Ekonomik ve Sosyal Haklar Başlığı altında Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'na faaliyeti hakkında şöyle bir ifade yer almaktadır ki burada İngilizcesini Aldığım ben, Diyanet, Diyanet is also actively trying to promote the role of women diye devam ediyor. Türkçesini okuyayım ben size. Diyanet ayrıca kadınların İslam'daki rolünün artırılması ve kadınların müftü olarak atanması için yoğun çaba harcamaktadır. Bunlara ilave olarak camilerin iş tasarımı, kadınların dini törenlere katılmasını kolaylaştırmak için değiştirilmektedir. Diye, Türkiye ilerleme raporunda bu işler, bu ifadeye yer almaktadır. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2010-2004 tarihli ilanında da Bayan Müftü Yardımcılığı sınavının ilk defa oluyor bu. O dönemde sınavın yapılacağının bildirilmesi ve bunun faaliyete geçirilmesi söz konusu çalışmaların esasında önceden planlandığını ve Avrupa Birliği ilanleme raporuna da yansıtıldığını göstermektedir. Bizi ilgilenen kısma yavaş yavaş geliyoruz. Her ne kadar hala Hristiyanlar arasında genel kabul görmese de tartışmaya devam edilse bile Avrupa'da Amerika'da ve dünyanın değişik yerlerinde papaz, psikopos ve baş, baş psikoposların artık kadınlardan seçiliyor olması bunun genelde İslam ülkelerinde özellikle Türkiye'de de gerçekleştirilmesi ihtimalini akla getirmektedir. Müftülüklerde şimdi ikisini kıyas ederken lütfen aynı kategoride kıyas etmeyelim. İkisi birbirine tamamen farklı ancak işitleme e, mantığını da manteltesinin e, hangi boyutta hangi boyuta geldiğini Size gösterme açısından bunları ifade etmiş oluyorum. Müftülüklerde muhakkak bir müftü adımcının kadından olması, gereğinin dinlendirilmesi sosyal ve hukuki alanda kadını erkeğe eşleme çalışmaları, artık şekli ibadetlerin icrasında görev alacak kadınların da erkeğe eşitlenmesini elbette ki yani tutan, mantıklı olma açısından zorunlu hale getirecektir. Öncelikle 3 büyük şehirde İstanbul, Ankara ve İzmir, kadınların müftü adımcına atanmalarının başlatılması, beraberinde müftülük, dinişleri başkan Yardımcı ve dinişleri başkanı gibi daha üst görevler tayin edilmelerinde takip edecektir. Şeklinde bir öngörde bulunuyoruz. de eksik olan bir yön kalacaktır. O da imamlıktır. Neden kadınlar da erkekler gibi imamlık yapmasın sorusu gündeme gelecektir. Önce camilerde belirli mekan tahsis edilerek kadının kadınlara imamlığı, ardından ve son olarak da kadının erkekleri imamına teklif edilecektir. Bu söylediklerimiz bir senaryo üretme ve bir kurgu gibi düşünülse bile bunların kısa zamanda olmasa da 10 ila 15 yıl içerisinde gerçekleştirilmesi en azından tartışmaların başlatılması çok kuvvetli muhtemeldir. Nitekim de bundan işte 5 sene öncesine kadar bu tür tartışmalar baya bir hız kazanmıştır. Kresyalleşme ve modernleştirme sürecinden geçen İslam dünyasının bu değişimlerle karşı karşıya kalması artık kaçınılmazdır. Zira İslam'ı modernleştirme çabalarında kadın erkek eşitliği ilkesinin sadece hukuki ve sosyal alanda değil birakis toplu ibadetlerde de uygulanması hedeflenecektir. Herhangi bir alanda gerçekleştirilemeyen eşlik ilkesi zorunlu olarak kenti felsefesini yok sayacaktır. Bu ise modernleşmenin yok olması demektir. Şimdi burada bir husa daha belki dikkatini çekmek istiyorum. Sadece ee, durumun tespiti açısından, durumun e, sonucun nihayetini olup olmayacağını biz tabii biz bilemeyiz. Şu anda gerek ilayet fakültelerinde, gerekse il tamdaki e, hanım öğrencilerin, bayan öğrencilerin sayısı oran itibariyle yüzde yediş civarında. Ve bunun da e, nihayeti sonucunu düşündüğünüz takdirde e, farklı yönlere doğru, farklı yönlere doğru e, gideceğini herhalde az buçuk tahmin edebilirsiniz. <Gülüyor> Şimdi e, bu makale özellikle bu makale yayınlandığı sırada, yayınlanmadan önce yayınlanma aşamasındayken ki 9.12 notaya bakacak olursanız Hadis Etkileri Dergisi'nde 2005 senesinde yayınlanmıştı. Tam bu makale yayınlanacağı sırada yani matbaaya gittiği sırada tabi olaylardan bizim haberimiz yok. Olayların ne derdi yani Amerika'da ya da yurt dışında nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceğini haberimiz olmadığı için biz sadece bir öngörü çerçevesinde bu ilgili rivayeti alıp bu ilgili rivayet çerçevesinde bir araştırma yapalım istedik. ve araştırma nihayete erdi ve biz e, hadis etikleri dergisinde yayınlatmak üzere göndermiştik. Tam o sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin, şimdi lütfen şöyle dikkat edin. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Müslüman Wake Up, yani Müslüman uyanışı isimli İslami bir sivil toplum kuruluşu tarafından konumuzla ilgili bir faaliyetin, yani e, erkeklere imamlık yapacak olan birisinin ki bu e, feminist hareketin olan bir İslam uyanış hareketidir. Gerçekleştirildiği haberini aldık. Bu habere göre adı geçen sivil toplum kuruluşu Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde felsefe ve dini ilimler öğretim üyesi olarak görev yapan Halehası da Türkiye'de de tercemesi bulunan Kur'an eni Women, Women Reading the Sacred Text from a Women's Perspective Kur'an ve Kadın adıyla izleyiciler tarafından Nazife Şişman tarafından Türkçe'ye çevrilen bir eseri vardır. İsmi kitabın yazarı Doktor Emine esasında Amine yazıyor. Emine Vedud Muhsin adlı bir kadının imamlığında 18 Mart 2005 Cuma saat 13'te New York şehrinin Snoth House 1047 Amsterdam Eve ki Manhattan adresindeki kilisede, kilisede kadın ve erkek karışık cemaatin cuma namazı kıldıracağını şu şekilde ifade ediyor. Historic Friday prayer led by Dr. Emine Vedud yani Dr. Emine Vedud'un imamlığında tarihi cuma namazı başlığında kullanarak web sitesinde ilan etmiştir. Aynı faaliyete destek veren ve bir kadın sivil toplum kuruluşu olan Muslim Women's Freedom's Tour'un Müslüman Kadınların Özgürlük Seyahati isimli web sitesinde de bu olay Making History yani tarih yapmak başlığıyla duyurulmuş ve Emine Vedud'un imamluğunda Kadın Erkek Karışık olarak adı geçen adresindeki kilisede Cuma namazı kılmıştır. Ulaşılan bu son noktanın bu kadarla kalmayacağını bizim ileriye yönelik yukarıda belirttiğimiz tahminlerimizin haklılığını ortaya çıkarmakta ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu İslam'ın sekülerleştirilmesi ve ılımlaştırılması faaliyetlerine gittikçe hız kazandıracağını göstermektedir. İlgili web sitesinde kadın erkeklere de namaz kılabileceğine dair yazılan bir yazıda üzerinde çalıştığımız rivayetin ki şimdi burada önemli olan kısım burası işte biraz sonra inceleyeceğimiz rivayetin destek mahiyetinde birinci delil olarak evet Birinci den olarak kullanılması da oldukça manındır. Dolayısıyla şimdi mesela Doktor Emine Vedut işte yukarıda Mr. Making Story'da Mr. Wake up şeklinde Google'a yazarsanız orada şey kısmında, resimler kısmında gördüğünüz zaman burada yani o Emine Vedut'un aralarında erkeğin de bulunduğu yani pek çok kişiye yani herkese cuma namazı kıldırdığın yani imam olduğuna dair resimleri açık bir net bir şekilde görebilirsiniz. Batının bu çerçevedeki faaliyetlerin destek amacı taşımamakla beraber, şimdi burada iki şeyi birbirine ayırmamız lazım. Her ne kadar Batı dünyasında ya da Batı'da bu tür şeyler olsa bile oluyor, olsa bile Türkiye'de de tabi Batının bu çerçevedeki faaliyetlerin destek amacı taşımamakla beraber, Türkiye'de bu rivayeti değişik amaçlı gayelerle değerlendirenler de vardır. Kimileri bu rivayeti sadece bilgi ve malumat kabiliğinden, herhangi bir yoruma tabi tutmadan geçtiği kaynaklara da göstererek kullanmış, Kimine de sahip bir rivayet gibi dikkate alarak kendi fikir ve düşüncelerini seyret etmişlerdir. Bu konuda Türkiye'de birkaç örnek vermek istiyoruz. Şimdi hadisimizle ilgili olarak. <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internetteki web sitesinde sıkça sorulan sorular bölümünün ibadet kısmındaki namazla ilgili sayfasında kadın imamlık yapabilir mi sorusuna şu cevap verilmektedir demişiz. Burada kadın kadınlara ile alakalı bilgiler var. Ama kadın erkek, kadın erkek karşı cemaate veya sadece erkek ve imamlık olarak iki kısmı ayrılır. Kadının diğer kadınlara imamlık konusunu Hazreti Peygamber'in hanımlarından Ümmü Seleme ve Hazreti Ayşe'nin kadınlara imam olarak namaz kıldırdıklarına bu durumda öne geçmeyip ilk safın ortasına durduklarına dair ilk devir hadis kaynaklarına bilgiler vardır. Kadınların günlük beş vakit namazda olduğu gibi Teravih namazında da diğer kadınları imamlık yapmaları İslam fakirleri tarafından caiz görülmüştür. Bir kadının erkeklere veya kadın erkek karşı cemaati imamlık yapmasına gelince, şimdi lütfen buraya dikkat edin. Ahmet bin Hammel'in müsnedi, Ebu Davud'un sünni, İbni Huzeymen'in sayihi, Haki'nin sünni kebiri ve hakimin müstetriki gibi pek çok kaynakta yer alan bir rivayete göre, Hz. Peygamber istisnai olarak, ki buradaki şu ifade istisnai olarak ifadesi rivayetin kendisinde, rivayette böyle bir ifade asla yer almamaktadır. Ümmü Varık'a isimli bir hanıma, bir erkek, diğeri kadın iki köleden oluşan kendi ev halkına imamlık yapması için izin vermiştir. Bu rivayete dayanarak Ahmet bin Hanbel, Ebu Sevr, Müzeni, Taberi, İbn Teymi gibi alimler, kadının zaruret halinde erkeklere de imamlık yapabileceğini söylemişlerdir. Bu tamamen bana ait. İçlerinde Ebu Hanife ve Şafi'nin de bulunduğu fakirtenin çoğunluğuna göre ise kadın erkekler imamlarının caiz görmemişlerdir. Türkiye'nin tanınmış ilim adamlarından Süleyman Ateş'te bir makalesinde Batı ülkelerinde kadının ruhun olup olmadığı ibadet yetkisinin bulunup bulunmadığı tartışma konusu yapılırken İslam peygamberi Allah önünde erkeğe eşit saydığı kadına dini görevlerinin en kutsal olan namaza arkasında cemaat imam olması hakkını dahi tanımıştır. Diyerek Ebu Davud'un süreninde Ebu Naim'in hülyet evliyasına ve diğer fıkıh eserlerine zikredilen Ümmü Varaka ile ilgili haberi ve açıklamaları delil getirmişlerdir. Bir başka yazar Mustafa İslamoğlu da İstanbul Fırat Kültür Merkezi'ndeki bir konferansında rivayete mizansen, rivayeti mizansen bir şekilde sunarak şunları söylemektedir. Bir ismi de nesibe olan Ümmü Varaka ki... O da katılıp 18 yara alan rical Nisa e, işte yiğit bir kadındır. Ev halkına erkek kölelerine yaşlı bir müezzinliğine birlikte namaz kıldırmaktadır. Onu erkeklerin önüne durmuş da namaz kıldırıyor diye peygamberi şikayet ediyorlar. Resulullah bırakın onu diyor. Ona ben izin verdim. Evi uzak evindekilere imam olmuş. Aman hocam kıyamet kopar. Aman bunları söyleme mi diyorsunuz? Kendi ifadesini okuyorum ben. Bana da canım kıyamet koparsa o gün kopaydı. Bugün niye kopacak? Bunlar elimizdeki en temel kaynaklarda yazan şeyler. Bana soruyorlar. Hocam kadının kadına imam olur mu? Yahu 1400 yıldır biz bunu tartışmadık. Çünkü ihtiraf olmamış. İslam'ın hiçbir fıkıh ekolünde böyle bir ihtiraf yok. <gülüyor> Tabi bu arada olayı mizansen olarak ifade ettiğini söylemiştim. Aynı zamanda bilgi olarak bakıldığı zaman da ee, yer alan kaynaklar içerisinde zaten gerek İbn Sadat'ın Etteba Kübrasında gerek Ahmet bin Hanbeli Müslünen'inde Ebu Daldun Sünen'inde e, Ümmü Baraka'nın isminin nesibi olduğuna dair ya da Uhud Savaşı'na katıldığına dair e, böyle bir ya da sahabenin Ümmü Baraka'nın imamlığına karşı çıktığına veya evinin uzak olduğuna dair en ufak bir bilgi yoktur. Öncelikle bunu belirteyim. Yani zikredilen kaynaklar içerisinde dedim ya bunu Bizansel olarak sunmuştur tabi bir sohbet esnasında ya da bir e, tabi bunlar yazılarak ifade ediliyor e, sohbet esnasında söylendiği için herhalde olaya biraz daha şey katma adına ama birincisi Nesibe isminin olmadığı bu e, Savaşı'na katılmadığı yani katıldığına dair bir bilgi yok sahabe mübarekanın imamlarına karşı çıktığına ya da evinin uzakta olduğuna dair böyle bir bilgi kesinlikle söz konusu değil. Bunu da açıkça ifade etmiş olayım. Bu meselelerde de görüldüğü üzere kadının namazda erkeklere imamlık konusunu üzerinde çalıştığımız rivayet kaynaklarıyla sadece misal gösterilmekte ancak hadisin senediyle ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmayarak işte maalesef işte mantık bu. Bir rivayet falanca hadis kitaplarında ya da falanca rivayet kitaplarında varsa tamam o iş başlangıçta kabulmuş demektir. İşte bu mantıkla bu mantaliteyle yaklaştığımız zaman mutlak anlamda yaklaştığımız zaman ister istemez yani araştırmaya yönelik bir faaliyette bulunmadığı için de ister istemez sıkıntılara girebilmekteyiz. Hadis eserlerinde var ya da mevcut düşüncesiyle zınnel ve açıkça kabul görmektedir. Benzer yaklaşımı İslam dünyasının başka yerlerinde yapılan akademik ve popüler çalışmalarda da görmekteyiz. Biz ise yaptığımız araştırmada Ümmü Barka rivayetinin zannedildiği gibi İslam açısından sağlam bir zemine dayanmadığını, İslam tarihinden şaz da olsa örnek gösterilebilecek değerde bir rivayet olmadığını görmüş olduk. Çünkü örnek gösterilen herhangi bir rivayetin bir bilhassa İslam açısından tetik edilmesi ön koşunun bu rivayette gerçekleştirilmediğini Buna karşılık sadece Falan hadis kaynaklarında ya da esenlerinde zikredilmektedir şeklinde bir yöntemin takip edildiğini tespit ettik. Bu sebeple konuyla ilgili rivayeti önce senet çerçevesinde tetkik edecek daha sonra metni klasik kaynaklarda değerlendirme biçimlerini kısaca işaret edeceğiz. Şimdi usul, e, burada hadis ilminde kullanılan usulü e, ortaya koymaya çalışıyoruz. Birincisi isnat yönünden, diğeri ise ee, yine babbaşlıkları çerçevesinde ya da bu e, bu konuda alimlerin değerlendirmeleri nasıl olmuştur? Hangi çerçevede e, fıkhi konulara girilmiştir? Bunun tespitini yönelik bir bilgi yer almakta. Metnin motivasında bulunan kadının imamlığı meselesi özellikle geçmişte tartışıldığı ve fıkhi tartışmalara açık olduğu için de fıkhi yönü herhangi bir sorgulama jetre gitmeyeceğiz. Çünkü bizim buradaki öncelikli amacımız bir haberin muhtevasıyla ilgili belirli yargılara veya sonuçlara ulaşmadan önce, yani buradaki hedef şu, haberin muhtevasıyla ilgili belirli sonuçlara ya da yargılara varmadan önce o haberin geliş yoluna, yani isnadına ve isnattaki özelliklerden dikkat edilmeden yapılan değerlendirmelerin ve yorumların ne derece değer, altını lütfen çizin, değer kavramını bu çerçevede belli bir yere oturtmamız lazım. Değer ifade edeceğini ve bu yorumlar üzerine bina edilen hüküm ve kararların da etkili. Bakınız bir konuda eğer bir bilginin değeri sağlamsa, sağlamsa onun etki derecesi ve etkisinin de sağlıklı olup olmadığı bizatihi birbirine doğru orantılıdır. Dolayısıyla etkili ve sağlıklı olup olmayacağını göstermeye çalışmaktır. Metnin motivası ile ilgili yapılan veya yapılacak olan fikir tartışmalar haber sağlam bir zemine dayanmayacağı için sadece ya fantezi türünde bir beyin cimnasiğinden veya polemikten öteye gitmeyecektir. <gülüyor> Dolayısıyla buradaki amaç şu tekrar ifade edecek olsak, bir rivayetin ya da bir bilginin e, naklin, nakil kriterleri çerçevesinde esas alınarak o çerçeveden Yola çıkıldığı takdirde ikinci kısım dediğimiz o metin kısmının değerlenilmeye tabi tutulması gerekir. Ama o ön aşama hiç dikkate alınmadan ya da bunlar e, göz ardı edilmek suretiyle yapılırsa orada isterseniz bir soru işareti e, meydana gelecektir. Kadın erkekler namaz kıldırabileceğine dair bu rivayetin e, senedir ve tahliline geçecek olursak, Öncelikle kaynak bilgisi yani hem sizde bir literatür ya da tabakat bilgisi oluşturma noktasında hem de nasıl ve şekilde geçtiğine dair bir literatür bilgisini kazandırmak adına önce şuradan başlayalım. Ümmü Barak'a rivayeti, tabakat, hiç e, sıkılmadan, düşenmeden tekrar tabakat kitaplarına bakıyoruz. Dibdat 16. Bakıyoruz. İbn-i Sad'ın et-tabakatul kübrası, Buhari'nin et tarihu Ebu Nam'ın Hülyetü'l-Evliyası, İbn-i El-İstihab isimli sahabeye yönelik biyografi çalışması, Ebu'l-Fereç İbn cevzinin Sıfatü'l-Sahfesi, Zehebi'nin Mizan-ül İtidal Fî nakt Yine Zehebi'nin el isimli eseri, Mizi'nin tehsib Kemal isimli eseri, i̇bn Hacer El-Eskala'nın El i̇sabet fi Temmiz-i isimli eseri ve yine i̇bn Hacer'in Tehsibi, Tehsib-i isimli tabahat kitapları. Demek ki şimdi biz burada aynı zamanda Rical kitapları içerisinde yer alan neleri görmüş olduk? Bir, İbn-i Hacer'in tabi buna kronolojik olarak e, nakledildi. İbn-i Hacer'in tabahatür Kübrası, Buhari'nin Et-Tarih-Sagir'i, Ebu Nam'ın Hülletül Evliyası, İbn-i Abdülber'in el i̇bn Cevzi'nin Sıfat-ı Saffesi, Zehebi'nin mizan İtidal ve El-Kaşif eserleri, Mizzi'nin tehsib Kemali, i̇bn Hacer'in El-İsabe, kısadır El-İsabe ve e Tehsib-ül isimli eserlerini görmüş oluyoruz. Başka hadis kitaplarına baktığımız zaman, İsak bin Rahüye'nin Müsnedi, İbn-i Ebi Şeybel'in Ahmet bin hamber'in Müsnedi malum, Ebu Davud'un Sünemi, İbn-i Dahhak'ın El ve El Mesani neseri eseri, İbn-i El Mütaka isimli neseri i̇bn Huzeymen'in Sahihi, Taberani'nin El Muğce kebiri Tarık Kutni'nin Sünemi, hakim El-Müsteddek Aleyhis-Sahihayni Beyhakî'nin e, Beyhakî Es-Sünem'in ve Bey Es-Sünem'in Kübra'sı Beyhakî'nin hem Es-Sünem'in Suhra'sı hem es Kübra'sı vardır. Ve son olarak da Azimabadi'nin yapmış olduğu e, Avril Mahmud isimli şer. Başka e, tefsir kitaplarından Kurtubi'nin tefsiri sadece örnek gösterebiliriz. Fıkıh ve tahriş kitaplarında var. Yine e, Ebu'l-Felic i̇bn Cevzi'nin El-Tahkik Fiyahadisi'l-Hilaf isimli eseri İbn-i Rüşt'ün müşteyit Müştehit isimli eseri i̇bn El-Mughni'si Devam ediyoruz İbn-i Mülakki'nin Ömer bin Ali'nin Hulasatü'l-Bedil Müniri Zeyla'yinin Nasburrayesi Sanani'nin Sübülü Selamı i̇bn Hacer'in Hacer'in Ettirayi hadisil hidayesi Yine telhisül habiri ve Şeyh Kaniye'nin neylül evtarı. Hemen gözünüz korkmasın. Şimdi bunları Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakınız. Ben biraz önce konuşmama başlarken daha doğrusu buraya geçmeden önce dedim ki hem tefsir hem hadis hem fakir hem tabakatla ilgili literatür bilginizin bir çerçevede yerleşmesi gerekiyor. O bilgiler, yani o literatür bilgisi, yani kitabiyat dediğimiz ya da külliyat dediğimiz bu bilgilerin bir şekilde hafızanızda, şu ya da bu şekilde bulunması lazım. Şimdi bunlardan bir haber olduğunuz takdirde, bunlardan bir haber olduğunuz takdirde kaynaklara ulaşma noktasında büyük bir eksikliğiniz olacaktır. İster istemez. Ama bu Bunlardan da haberdar olursanız yani hangi tür kaynaklar te, e, tefsir kaynakları, hangi tür kaynaklar fıkıh kaynakları, hangi türleri tabakat hangi türleri ise e, hadis kaynakları. Şimdi mesela El-i fi temiz sahabe desem yani sahabenin biyografisine yönelik bir kitap olmak hasebiyle olmasa hasebiyle buna hadis kitabı diyebilir miyiz? Diyemeyiz elbette. Bu bir tabakat kitabı ya da rica kitabıdır. Peki ricalin hangi türüne aittir? Sahabe biyografilerine ait olan yani sadece belirli olarak e, sahabilere yönelik yapılmış olan çalışmadan ibarettir. E şimdi fıkıh kitapları var. Bir de tarih türü kitapları var. Mesela tarih türü kitaplar diyorum. Mesela ne yapmış? E, Masbur Râhi Esimli Eser. Bir tarih kitabıdır. Yani belirli bir hadis kitabındaki hadislerden hareket ederek o hadisin hangi kaynaklarda geçtiğini gösteren hem fukih kaynaklarına dair takım bilgilere ihtiva eder. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bakın i̇bn Hacı El-Azgalani'nin Et-deraye <gülüyor> fi tahrizi hadis hidaye. Mesela hidaye isimli şimdi e, fukih kitapları vardır. Orada geçen, fukih kitaplarında geçen rivayetlerin e, gerek sıhhat durumları gelirse diğer kaynaklardaki pozisyonları yani hangi konumlu olduklarına dair bir e, literatür bilgisidir. E, bilgisini ait bir kitaptır. Bunlardan da en azından haberdar olmanız gerekiyor. Yahu Avrupa Birliği Komisyonu'nun tarihte raporu gibi biz bunu etmeyin gözünü seveyim. Bakın artık son seneniz şurada kaldı bir aycığınız. bir aycığınız kaldı. Ben bunlardan ııı e, Bunları ez ezberleyip ezberlemediğinizde sormuyorum ben. bense bunları bilgilendirmek için veriyorum. Bunları haberdar etmek için veriyorum. Yaz çıkar mı çıkmaz mı meselesini? O zaman herhalde yani sizin tavsiyelerinize uyarak şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlarımız. Arkadaşlar bütün bunların hepsi sınavda tek teker santim santim teker teker çıkacak. Yani kitap hazırlamak için e, sadece sınavlarda çıkacak olanlara göre mi hazırlamamız gerekir? Elbette değil. Duyduk, haberdar ve aşina olduk hocam. E ne diyeyim? Allah e, selamet versin cümlemize. Başka bir şey demeyeceğim artık. Ben burada yanıp, e, çırpınıyorum. Bunlardan haberdar olun, bilginiz olsun diye. Biz hala için e, bazı arkadaşlarımız işin gırgırında. E, ne yapalım? Sağlık olsun. Evet şimdi bunlara baktığımız zaman bu kaynaklar ya da bu rivayetlerin geçtiği eserlere baktığımız zaman tamamında haberin sahabi ravisi sadece Ümmü varak'a olduğunu bir kere başlangıçta işte söyleyeyim. Yani bütün kaynaklarda zikredilen bu eserlerde zikredilen e, tek bir sahabi ravisi var o da sadece Ümmü varakadır. Ayrıca bütün kaynakların ittifakla kendisinden nakilde bulunduğu bir başka isim de El Bin Cümey'dir. Dolayısıyla bu haber sadece El Bin Cümey vasıtasıyla kaynaklara intikal etmiştir. Şimdi bakınız birbirleri iki bir kaynak nasıl ve ne şekilde intikal ediyor? Bunun mantığını ya da mantalitesini kavratmak için e, belli bir şey, sistemi takip etmek durumundayız. Ümmü Varaka ile El Bin Cümey arasındaki ravi sayısında ve isimlerde farklılıklar bulunmaktadır. Şöyle ki kime eserlerde işte şu şekilde geçiyor. El dinesi Ninesi veya El Annesi Mübaraka bir kısmında El Ceddeti şeklinde geçiyor. Bunları siz baktığınız zaman görürsünüz. Yani aradaki farkı fark edersiniz. Dolayısıyla farklı e, aralarda takım girişler çıkışlar var. Bu girişler çıkışlar sayesinde bir takım e, kaymalar oluyor. Yani rivayetlerde kaymalar söz konusu. Halbuki rivayetin naklinde esas olan nedir? E, stati, yani Belli bir sisteme göre hareket edilmesi gerekir ve o çerçevede e, siz rivayetin geliş yoluyla alakalı bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu tarihlere bakıldığı zaman senetle Ümmü Varaka ile el bin Cümey arasındaki ravil sayısı 1 ile 3 arasında değişmekte ve şu isimlerden oluşmaktadır. Abdurrahman bin hallat Leyla binti Malik ve Leyla'nın babası Malik olarak geçiyor. İşte kaynaklarda bu haberi el bin Cüme'den nakleden rabilerden Ebu Naim, El-Fazıl bin Ükey'in, Veki Cerrah gibi rabiler zikredilmektedir ki onlarla ilgili bilgileri burada ben kaydettim. Onlara geçiyorum. Artık onlara siz ister bakın ister bakmayın. Şimdi Ümmü Baraka ile ilgili bilgileri geçtiğim zaman Ümmü Baraka ki e, biyografi kaynaklarında e, vefat tarihi olarak yani 20 olarak geçer. Yani Hz. Ömer'in hilafeti döneminde geçiyor. Tabakal kitaplarında bu sahabenin ismi Ümmü Varaka binti Nerfel veya Ümmü Varaka binti Abdullah bin El-Haris el-Hansari şeklinde kaydedilmektedir. Hayatı hakkında sadece Hz. Peygamber Medine icret ettiğinde Müslüman olduğu ve biat ettiği belirtildikten sonra üzerinde çalıştığımız tek bir rivayetten nakledilerek onunla ilgili bilgiler verilmektedir. Yani ondan başka bir haber söz konusu değil. Buna göre Ümmü Varaka'nın Hz. Peygamber'in hayattayken Kur'an hafızı olduğu veya Kur'an okumayı bildiği, kendisine Hazreti Peygamber'in eşşehide lakabını verdiği, onu sık sık ziyaret ettiği, yaralara tedavi etmek ve hastalara bakmak için Bedir Savaşı'na katılmak üzere Hazreti Peygamber'den izin istediği ve Allah'ın kendisine şehit etmeyi nasip etmesini arz ettiği, bunun üzerine Peygamber'in bilakis evinde kalıp ev halkının imam olmasını emrettiği, ve Allah'ın kendisine şehitliği nasip edeceğini söylediği, ayrıca Hazreti Peygamber'den müezzin talebinde bulunduğu ve Hazreti Peygamber e buna izin verdiği. ümmi Varakan'ın bu imamlık görevini Hazreti Ömer döneminde atlaşmalık kılı ve cariye tarafından şehit edilinceye kadar sürdürdüğünü nakledilmiştir. Bütün rivayetlerdeki tarihleri bir araya getirdim, topladım ve alt alta veim yerinde ise telfikur rivaye yaptım. Telfikur rivaye yaptım. Ön tarih konusunda kaynaklarda sadece Hazreti Ömer döneminde öldüğü belirtilmektedir fakat tarih verilmemektedir i̇bn Cevzi ise El-Muntazam isimli eserinde Hicri 20 tarihindeki hadiseler başlığı altında Ümmü Varka'nın şehit edildiğini kaydetmektedir. Bu, bilgiler dışında, bu bilgilerin dışında onun hakkında başka bir malumata sahip değiliz. Yani Ümmü Varka hakkında, ismi belirtilen bu sahabiye Hanım hakkında sadece bu bilgide yer almakta, bunun haciminde kendisinden nakledilen, daha doğrusu onun adına nakledilen tek bir rivayet yer almaktadır. Şimdi burada rivayette o sahabinin konumunu da tespitini yapmak gerekiyor. Diğer e, Rabi'ye geçtiğimiz zaman Abdurrahman bin Hallad isimli kişi biyografisiyle ilgili sadece küfeli olduğuna dair bilgiye sahibiz. Mesela sadece küfeli olduğuna dair bir bilgiye sahipseniz ne demektir bu? Hadis rivayetinde demek ki bu kişinin hadis rivayetinde ne dener buna? Sadece küfel olduğu belirtiliyor ve sadece bununla ilgili bir rivayet var. Evet, yani cehalet-ül ravi deriz değil mi biz buna? cehalet ravi, yani o e, ravi'nin e, rivayetindeki bilinmezliği anlamına geliyor. Yoksa e, bilgisizliği anlamında değil, bilinmezliği, yani meşhul anlamıyla geliyor. Burada da belirtildiği gibi, e, onun meşhul olduğu, belirtilmekte ancak İbn-i İmpar'ın kaydettiği veya bazı halinden onu tersik edip hadis naklettiği hatırlatarak Mes'ul sayın söylenmektedir ki sadece rivayet isminin geçmiş olması işte kimileri e, meçhul değildir şeklinde demiştir ki burada kesas mesele şu. Bu kişinin bundan başka bir rivayeti yok. Elimizde, avucumuzda, kıra köşede başka bir rivayet yok. Dolayısıyla da bu hadis rivayetinde meçhul olarak isimlendirilir. Diğer e, ravi ise Leyla binti Malik ve babası Malik. olarak geçer. Burada da yine Leyla binti Malik ile babası Malik hakkında tabakat ve cerh tadil kaynaklı isimleri dışında bakın isimleri dışında olumlu ya da olumsuz herhangi bir değerlendirme söz konusu değil. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakınız bir rivayetin değerini tespit noktasını en azından e, kıyısından köşesinden cerh ya da tadilin yöne ufak bir şey olsa bunlar dahi söz konusuydu. Bütün bunların hepsi ortak ravilerde itibaren yani Tüm bunların hepsinde ortak ravi olarak geçiyor. Sadece Leyla'nın ve babası Malik'in üzerinde çalıştığınız rivayetin sinedine dair bilgi verilir ki isimler zikredilmektedir. Buhari, Leyla'nın babası Malik hakkında da Malik'in Ümmi Varaka diye belirttikten sonra bunun Elvelit bin Cümey'in söylediğini kaydedir. Yani zaten bunu belirtmiştik. İbni Hacı Eskalan'ın da Leyla hakkında maruf değildir, üçüncü tabakadandır der. Yani bu da meçhul. El bin Cümey Rivayetin kendisine itibaren Şimdi El bin Cümey'den itibaren Şimdi e, Ümmü Varaka Olarak geçiyoruz e, ve diğer e, Bir saniye Abdurrahman bin Hallat Leyla bin Timmalik ve babası Malik Den itibaren Velid bin Cüme'ye gelinceye kadar Hepsi tek kanaldan geliyor yani Tek bir kanaldan itibaren yukarıdan aşağı iniyor Ve Velid bin Cümey'den itibaren Kolları dağılıyor Rivayetin kendisine itibaren dağıldığı tek müşterek ravi olan el hakkında tabakat ve ceh kitaplarında kısaca şu bilgiye yer almaktadır. Asıl adı bin Abdullah bin Cümey'i ez dedesine nispetle el bin Cümey diye şöhret bulmuştur. Mekke'li olup ikamet ettiği için El-Küfi nispesiyle anılır. Doğum ve ölüm tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi de yoktur. Kaynakların belirttiğine göre Ebu Selama bin Abdurrahman, İbrahim el-Nekai'yi son sahabi olduğu ifade edilen Şunun altını çiziyorum. Son sahabi olduğu ifade edilen Ebu Tufeyl Amir bin Muhase el-Neysi ve İbn Abbas'ın mevlası İkreme'den hadis rivayet etmiştir. Kendisinden de Yahya bin Said el-Kattan ve Ebu, Ebu Ahmed ez-Zübeyri gibi alimlerin hadis naklettikleri İbn Maicen dışında Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nde onların hadis rivayet ettikleri kaydedilmektedir denilmiştir. Evet. Birazcık sabredin. O sorunun cevabını biraz sonrası e, belirteceğim. El-Velid bin Cüme'nin hadis-i gönlüne dair kaynaklarda farklı ve çelişkili değerlendirmeler yer almaktadır. Dolayısıyla bu değerlendirmelerden hareket ederek Müşterek rabi El-Velid bin Cümeyle ile ün arasındaki rabiler hakkında yukarıdaki bilgiler dışında hemen hiç malumat bulunmamaktadır. Sadece bu rivayette mahsus Abdurrahman bin Hallatın vesaire diye devam ediyor. Bu bilgiler ışığında Abdurrahman bin Halat, Leyla binti Malik ve babası Malik'in ile İbn-i Hacer'in belirttiği gibi halleri meçhuldür. Yani hadis rivayetteki halleri meçhuldür. Abdurrahman bin Hallatın İbn-i Hibban'ın sadece isminin üzerinde çalıştığımız rivayetin kısmı senedi verilmek suretine zikredilmesi onun meçhuliyetini ortadan bir kere kaldırmıyor. Bu raviler meçhul kategorisine girmektedirler. Dolayısıyla meçhul konumda bulunan ravilerin rivayetlerde ne olur? Gayet açık ve net. Rivayetlerde zayıf kategorisine değerlendirilir. El-Velid bin Cüme'ye gelince onun da ittifarken güvenilir olmadığı açıktır. Çünkü kimileri sika, la-be-sebi, salihul hadis derk tadil ederken kimilerde hali meçhuldür. Hadisinin ızrap vardır. Halik muhtarahun da mutarrahun hadisin ihticaz etmek batıldır. Hadisinde infrat etmiştir gibi ifade edilmesine cerh edilmiştir. Şimdi bir tane dikkat edin. Hadis usulünde usule da kitaplarda ceh ile tadil. Yani bir kişi hakkında ceh ile tadil taarruz ettiğinde yani çatıştığında Cerhin mi, tadirin mi kabul edilip edilmeyeceği veya hangi şartlarda kabul edileceğine dair edileceğine yönelik aln arasında tartışmalar bulunmaktadır. Ancak genel kabul gören veya sahih olan görüş sebepli cerhin eğer bir, sebep, bir cerh sebepli ise o cerhin kabul edileceği sebepsiz cerhin de kabul edilmeyeceği yönündedir. Yani şey şu. Usulümüz şu. İlkemiz şu. Eğer bir kişi hakkında cerh ve tadil ifadeler ya da beyanlar açıklamaları taarruz ederse karşılıklı olarak yani karşıt olurlarsa bunlardan hangisi tercih edilecek? Denildiğinde daima e, cehre tadil taarruz ettiğinde sebepli cerh tadile mukaddem olur. Yani daima en ön, ön plana alınır. Bu takdirde cerhine yönelik beyanların bir kısmında hadisinde infrat etmesi, 1. Sıkar aviden rivayetinin muhalif olarak rivayette bulunduğunun belirtilmesi yapılan cerhinin sebebini gösterebilir ve cerhin tekaddümü yani önceliğini gerektireceğinden rivayetin şaz veya münker sayılacağı neticesine varılabilir. Yani mesela bu adamın rivayeti kabul edilmez diye bir e, cerh edilmezse bir kişi hakkında La bu adamın rivayetiyle e, delil kabul edilmez, delil gösterilmez. O kişinin rivayeti delil gösterilmez. Ya da o kişinin ya da o, o raviinin geçtiği senet sahih değildir. Ne yapmış oluyorsunuz? Siz o kişiyi cerh etmiş oluyorsunuz. Yani hadis rivayetini cerh etmiş oluyorsunuz. Ama gerekçesi sorulur. E gerekçesinde bu kişi şu şu şu gerekçelerden dolayı hadis rivayetinde uygun değildir şeklinde aleyhine bir söz söylenirse hadis rivayetiyle ilgili olarak söylenmişse işte bunun gerekçesi bir sebeptir. Sebepli cer yani sebepli cer daima e, tadil ile karşı karşıya geldiği zaman daima ön plana alınır. Yani öncelenir yani o kişinin hakkındaki cer ama sebebiiz cer olmak kaydıyla sebepsiz cer değil. sebepli cer daima dikkate alınır. Ve o kişinin rivayeti içerisinde bulunduğu senedin yer aldığı o rivayet asla kabul edilmez. Bir rivayetin şaz veya münker olması da sahih veya hasen hadisin şartları dışında kaldığı için o rivayetin tabiatıyla zayıf hadis kurbuna girmesini gerekli kılacaktır. Ayrıca Ebu Hatim'in elveriyet hakkında Cade bin Hübeyre'ye yetişmediği halde ondan hadis rivayet etmiştir. Bakınız yetişmediği halde yani onunla görüşmediği halde ondan hadis rivayet etmiştir. Ifadesi bir başka gerekçeli celt sebebi olabilir. Nihayetle bu sırahi kavramlar ve ulaşılan neticede tartışmalı da olsa Elveriyet bin Cümeyi'nin ittifakla hadise sık olmadığı kesinlikle kazanmaktadır. Sonuç olarak bu rivayet hem senedinin nakledilme biçimi hem de senete geçen ravilerin durumu açısından ne sahihtir ne hasendir bilakis zayıftır. Senedindeki bütün illetler bütün bu illetlere rağmen bu rivayetin sanki sahihmiş gibi hadis kitaplarında bulunmasını yeterli görerek belirli ve kesin sonuca ulaşmak ilmi açıdan ilmi kriterler açısından herhalde isabetli olması gerektir diyoruz. Şimdi kısa 10 dakika bir ara verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz.